Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam şöyle buyurmuştur: Bir Müslüman veya Mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyunun son damlasıyla dökülür gider. Ellerini yıkadığında, elleriyle işlediği günahlar, abdest suyu veya suyunun son damlasıyla dökülür. Öyle ki kişi eliyle işlediği tüm günahlarından arınır ve tertemiz olur. Ayaklarını yıkadığı esnada da ayakları ile işlediği günahları abdest suyu veya suyunun son damlasıyla çıkar gider. Böylece Müslüman günahlarından tamamiyle temizlenmiş olur.